The Emeğin gündemi programından merhaba, ben Mustafa Eren. Bugünkü konuğumuz Tarımsal Genel Başkanı Umut Koca Kocagöz ve kendisiyle Agrobuay'da sürmekte olan dirençli konusuyla. Hoş geldiniz Umut Bey. E, bu yoğunluğun içerisinde davetimizi kabul ettiğimiz kabul programımıza katıldığınız için size e, başlarken bir teşekkür etmiş olayım. Evet, Tarım Sen'den başlayalım isterseniz. Sonra Türkiye'de tarım hızırımı en son da neler oluyor deniz, neden başladı, nasıl devam ediyor onu konuşuyoruz. Buyurun size siz Merhabalar, çok teşekkür ederiz bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. E, tarım Sen geçtiğimiz yıl yani 2002 2022 yılının e, Ağustos Ay sonunda e, resmi başvurusunu yaptık. E, uzun e, erimli bir örgütlenme süreci olarak e, düşündük. E, çünkü Türkiye'de tarım işçilerinin e, köylülerin e, örgütlenmesi'nin böyle bir ne geleneği var, e, ne e, alanda e, gerçekçi mücadeleci e, bir sendikal pratik söz konusu. E zaten e, ciddi oranda güvencesiz, e, sigortası çalıştırılma e, olgusuyla karşı karşıyayız. E, tarım işçisinin kim olduğu, küçük köylünün kim olduğu da hani ülkemiz tarımının yaşadığı dönüşümle beraber e, ciddi bir soru işareti haline gelmiş durumda. E, bu olguları göz önüne alarak e, uzun erimli bir e, örgütlenme sürecinin e, önümüze koyduğumuz e, bir yolculuk aslında tarımsa. Tarım İşleri Sendikası, biraz Türkiye tarımının mevcut durumuyla da aslında iç içe geçerek anlatabilirim. Evet. Şimdi dört tane temel kategori var Türkiye'de tarım emekçiliği yapan. Bunların başında yani geleneksel olarak köylülüğün çözülme ne de hesaba katarak ama hala kaybolmamış bir küçük köylülük olgusu Türkiye tarımında. Hala önemli bir e, emek e, etkeni. E, bunun yanında köylülük, e, köylü yaşam tarzına sahip olan ama işte kentle de biraz e, içe geçmiş, e, gündelik işlerde yoğun olarak çalışan, yövmeyeli çalışan, e, sigortasız, güvencesiz çalışan bir kesim var. E, bunlar daha çok işte yerli tarım işçileri olarak ifade edilebilir. E, bir diğer kategori yakın zamanda daha sayıları giderek artan işte bizim de şu an direnişte olduğumuz sera tipi büyük monokültür işletmelerin işletmelerde sigortalı olarak çalışan işçiler, sera işçileri, balıkçılık işletmelerinde çalışanlar gibi ve bir diğer kategorideki ki en büyük emek gücünü oluşturuyor mevsimlik tarım işçileri. Ee, hiçbir güvencesi olmayan sigorta çalışan, e, farklı ürünlerin e, üretim ihtiyaçlarına göre e, göç eden e, işçiler bunlar e, bunların içerisinde e, Suriyeli, Afgan e, göçmen işçiler de yer alıyor e, ve hani en, hem en e, geniş kesim hem de en kötü koşullarda e, yaşayan ve çalışan kesim. Şimdi Türkiye tarımının e, genel Kompozisyonu bu şekilde e, ifade ediyoruz biz. E, bu tabii çok e, e, hani basitleştirilmiş bir kategorizasyon. İçeride çok fazla farklı dinamik de var. Ama bu dört e, kesiminde e, hani güçlü bir şekilde örgütlendiği, haklarını e, talep ettiği, hak aldığı, e, yeni hak üretimlerinde bulunduğu bir e, sendikal e, mücadele pratiği geleneği yok ne yazık. Biz de bu pratiği inşa etmek üzere yol, yola çıktık. Yani biraz şöyle ifade edebilirim. işte farklı tür, farklı bağımsız sendikaların, işte DGD sen gibi depo işçilerinin örgütlendiği DGD sen gibi, maden işçilerinin örgütlendiği bağımsız maden iş sendikası gibi, iletişim iş kolunda PTT işçilerinin örgütlendiği PTT sen gibi. E, sendikaların e, yarattığı bağımsız sendikal çizgiyi takip ederek onların e, mücadeleci, geri adım atmayan patron karşısında işçilerin iradesini güçlendiren e, çizgisini ve ilkelerini takip ederek e, aslında bizde bir yola çıktık. E, ve hani mesela şu an e, direnişte bulunduğumuz havzada, Bakırçay Havzası'nda da bağımsız maden işin e, işte Tahir Çetin'le, Ali Faik, İnter'in hani önderliğini yaptıkları çizginin e, takipçisiydi yanıyla da. E, böyle bir sendikal anlayışla işçilerin e, sendikaları doğrudan yönetebildikleri doğrudan karar alma mekanizmalarında kendilerinin olduğunu e, pratikte e, inşa eden e, bir yaklaşımla e, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ola çıktık. E, uzun elimle çünkü e, hem böyle bir gelenek yok böyle bir mücadele geleneği yok böyle bir örgütlenme geleneği yok. Ve biz hani, gerçekçi bir şekilde e, hareket etmeyi e, en temel ilkemiz e, olarak görüyoruz. Yani e, ne işleri kandırmak e, ne topluma yalan söylemek gibi bir şeyimiz var. Bu uzun erimli mesele. Ama burada e, mücadeleye dede de, de, de, ilmek ilmek öre öre bir e, hat inşa edilebilir. E, bahsettiğim bağımsız sendikaların yaptığı gibi. E, biz de bunun peşinden e, yola çıktık ve yani, geçtiğimiz bir sene içerisinde biz kurulurken daha kuruluş başvurumuzu e, yapmak üzereyken işte ilk e, Aydın Mezeköy'de e, jeotermal santral karşıtı e, mücadele eden köylülerin e, direnişine, e, direnişinin içinde yer aldı. E, i̇şte e, incir üreticilerinin e, kendi alanlarında, e, kendi yaşam alanlarında üretim araçlarını, yaşam e, alanlarını koruma mücadelesiydi bu ve bizim sendika e, sendikal e, faaliyetimizin de e, aslında sıra dışı bir şekilde parçasıydı. Şöyle hani e, asla e, resmi olarak üye yapamayacağımız e, bir kesim yani küçük üreticiler. Ama küçük üreticilerin e, yani tarımla uğraşan bir kesimin evet, yani bizim açımızdan hani bir ifade olarak tarım emekçilerinin e, yaşam ve geçim araçlarını koruma mücadelesi bizim sendikamızın e, mücadele motivasyonunu oluşturuyor, ifade ediyor. E, bu mücadele içerisinde yer aldık. Daha sonrasında e, Aralık e, sonu, e, Ocak başı gibi e, tütün üreticilerinin Ege bölgesine bir e, ayaklanma süreci oldu. Yani ayak kalktı tütün üreticileri. E, verilen e, şirketler tarafından ta, verilen e, taban fiyatlara karşı isyan ettiler. Ee, bir takım yerlerde meetingler düzenlediler, oradan eylemler içinde bulundular. O sürece e, katkı sunmaya çalıştık. Ee, sonra deprem oldu, deprem bölgesine gittik. Oradaki e, depremizde küçük üreticilerin özellikle e, sorunlarını e, dile getirmeye çalıştık. Yani bizim e, sendik olarak asla altından kalkabileceğimiz bir mesele değildi, e, çok büyük meseledi. E, ama e, tarım bakanlığının e, bir takım e, uygulada politikaların e, küçük üreticilerin yalnızca bir kısmına hitap ettiğini tespit ettik ve burada bir ayrımcılık olduğunu e, görerek hani bunu dile getirme bir bir faaliyet yürüttük. E, Akbelen direnişinde e, yer aldık. E, buradaki süreci e, izledik ve burada e, özellikle köylülerin e, daha fazla ön plana çıkması, köylü mücadelesinin yani köylülerin topraklarını savunma, yerlerinden edilmeye karşı olan bir mücadele olduğu vurgusunu da ön plana çıkararak e, orada e, köy çalışmalarında bulunduk. E, oradaki çevre komitesiyle beraber e, birlikte tasarladık. Birlikte hayata geçirdiğimiz bir e, süreç oldu. Ve e, sonrasında da e, işte Bergama Dikili İzmir'in e, Bakırca Havlası'nda bulunan e, agrovarisler aracılıkta e, üyelerimizin işten atılmasına karşı 30, bugün 34. günü mücadelemizin e, direniş halindeyiz. Evet, evet. Agroba'ya geçmeden önce biz e, konuşurken ben de birkaç e, soru not aldım. Önce onları isterseniz sorayım size. Hı -hı. E, soru değil ama sadece söylediklerinizden yaptığım çıkarım. E, Türkiye'deki tarım işçilerin mücadelesi aynı zamanda çevre korumayla da içte geçmek zorunda biraz. Ve e, çevre da çok aşikar Türkiye'de. E, Anlattıklarımızdan yine anladığım kadarıyla e, bağımsız sendikaların kurulmasına özel vurgu Hani bu, hmm. bu bağımsız sendikaların ikisinde aynı zamanda herhalde sendikal bürokrasiye bir tepki de görüyoruz. Yani sendikalarımızın üstüne farklı bağımsız sendikaları da biz programımızda zaman zaman konuk ettik. Biraz belki o konuya değinmek istersiniz. Hani neden böyle bir gereklilik doğuyor? ismin içerisinde e, sol bir... Jargon kullanan sendikaların, konfederasyonların varlığına rağmen neden bağımsız sendikaların ortaya çıkma gerek Türkiye'de? Özellikle ihtiyacaların olduğu yerde artık çok fazla bağımsız sendika girişimlerine yani başta dernekti bunlar, ilk başta kuruluşlarında. E, biz de on iki, on üç sene önce programlara başladığımızda ama sonra giderek sendikaya evlediler. Diğer bir sorum da hani bu konuda elde veriyor elbette ama belki gözlemleriniz vardır özellikle mevsimli tarım çiftlerinde Afgan ve Suriyelilerin bulunduğundan da bahsettiniz. Bunların yoğunluğu nedir? Çünkü Gaziantep'teki tekstil işi dair zaman zaman yapılan açıklamalarda hani bu göçmenleri geri gönderirsek bizim faaliyetlerimiz Türkler tarzında açıklamalar diyoruz iklimlerden bazen. E, hı hı. Bu yoğunluğa dair bir gözleminiz var mı? Ne diyorsunuz? Çünkü özellikle artık Türkiye'de e, bazı tarım alanındaki e, iş kolu demek lazım? İşkollarında kollarında e, yoğunluk olduklarına dair e, söylentiler de dolaşıyor e, bu işlerin. Buyurun. Yani şöyle söyleyelim. E, şimdi e, bir kere biz hani yani Türkiye'de sendikalar 6356 sayılı e, yasayla e, çerçevesi çizilmiş, e, sınırlanmış. E, ama e, mevcut e, yani e, emeğin organizasyonu 6356'ya ne sayıyor, e, ne de 6356 e, sayılı yasa sendikalar yasası e, örgütlenmenin önünü açıyor. E, dolayısıyla bağımsız sendikal çizgi esas olarak e, bu yasayı e, hani parçalama yönelik, e, bu yasayı işçilerin lehine e, yeniden düzenleme yönelik bir mücadeleci hatta vurgu yapıyor öncelikle. Evet. E, biz e, mesela şunu söylüyoruz yani bizim e, e, herhangi bir e, işçilerle e, fon ilis, ilişki, e, aidat ilişkisi, fon ilişkisi, yani aidat yağması denilen olguyu e, karşımıza alarak söylüyorum bunu yani toplu iş sözleşmesi yapılmadığı sürece işçilerin emeğinin e, kendini organize etmesi dışında e, bir e, maddi ilişkiye girmeyen e, bir bürokrasiye girmeyen bunu e, olabildiğince hızlı bir şekilde işçi meclisleri komiteleriyle parçalayan e, yine e, hukukun e, sınırladığı bir takım e, işçi e, hareketsiz kılan sendikayı işlevsiz kılan çerçevelerin de dışına çıkabilen, yani işçilerin hukukunu hayata geçirmeye çalışabilen, mevcut sendikaylı bürokrasilere karşı pozisyon alabilen, işte bu sendikaylı bürokrasilerin üç maymunu oynamasına karşı eylemlilikle, söylemle, eleştiriyle buna açmaya çalışan bir anlayış bu. Yani işçiden başka, işçiden, emekçiden başka aslında kanunu hükme olmayan bir yanlış yani temelde e, bu vurgunun esas sebebi de biraz burada yani Türkiye'de e, sendikaların geldiği yer itibariyle e, bugün ne yazık ki e, mevcut e, düzenin yani siyasi düzenin e, bir aparatına dönüştürme. Hani büyük gövdeli ana sendikalar e, bunda e, yani daha farklı yerlerde durma iddiını olan konfederasyonların içindeki birkaç mücadeleci sendikayı saymazsak bütün hepsi buna dönüştük durumda ve e, siyasi çıkarları e, ya da kendi maddi çıkarları e, ön plana geldiği noktada e, işçi mücadelelerini, grevlerini e, bastırma e, gibi bir takım faaliyetler bile yürütüyorlar. E, biz hani böyle bir e, çizginin tam dışında, zıttında başka bir çizginin e, inşa edilebilir olduğunu aslında bu bağımsız sendika pratikleriyle görüyoruz hani tarım sende bu sendika pratiklerinden doğru hareket etme önüne koyuyor o yüzden çünkü ancak hani işçilerin çıkarları doğrultusunda kazanımlar elde etmen ancak bu şekilde mümkün olabileceğini düşünüyoruz yani bağımsız bir sınıf çıkarı inşa etme açısından bunu bu şekilde ifade edeyim bu yani tarımdaki kompozisyonun değişim ile beraber aslında son 20-25 yıllık senede e, sürede e, şöyle bir gerçeklik var Türkiye'deki tarım alanları giderek inşaat, maden, işte enerji, e, turizm, e, yol gibi e, farklı e, sektörlerin e, sirayet ettiği e, ve tarımın e, yani tarımı yapan küçük köylünün yerinden edildiği, mülksüzleştiği, içileştiği bir Süreçli tablo var karşımızda. Ee, yani işte 2010'ların başı itibariyle e, ciddi köylü mücadeleleri yaşadık bu ülkede. Yani hidroelektrik santrallere karşı, jeotermal santrallere karşı, madene karşı. Yani daha evveliyatı da var tabii ki ama işte giderek büyük bir toplumsal ye dönüşen. E, ve bunların yani çoğunluğu köylüydü bu mücadele yürüten insanların. Ama şöyle bir soru var yani mesela Vize'de çay üreticileri e, heslere karşı güçlü bir mücadele veriyor ama çayla ilgili bir şey yapmıyor e, bunun hani e, bir sendikal alan olduğu da çok belli yani e, emeğe sahip çıkmakla ilgili mesele çünkü yani hem yaşam alanına hem emeğe aynı anda sahip çıkmanın mücadelesini e, çevre mücadelesi olarak da görebilirsiniz emek mücadelesi olarak da görebilirsiniz hani sendika sonuçta burada bunun emek mücadelesine daha çok vurgu yapmayı ön plana koyan bir araç. Biz de hani mesela katıldığımız işte bahsettiğim Mezeköy, Akbelen gibi mücadelelerde bu meselenin emek eksenine daha fazla vurgu yapmak biraz özgün de bir şey dönüştü aslında. Önümüzdeki dönem bunu başarabilirsek bu köylü mücadele yani bu tarz maden enerji projelerine karşı köylülerin mücadelesini bir sendikal mücadele olarak tanımlayabilirsek belki de çevre hareketlerinin içindeki çıkmazda da bir yanıt üretme şansımız olur. Bunu söylemiş olayım. Bu bahsettiğim gibi değişen kompozisyonla ilgili yani tarımdan kopan ya da kopmama mücadelesi veren küçük köylünün aslında yaşadığı bir kriz. Ee, diğer boyutuyla da işte e, mevsimli tarım işi yolcusunda e, göçmenlerin e, giderek daha fazla e, yer aldığını e, görüyoruz. Yani. Çünkü daha düşük ücretlere çalıştırılabiliyorlar. E, daha fazla güvencesiz oldukları için e, barınma, e, beslenme gibi e, ihtiyaçları daha düşük maliyette karşılanabiliyor işverenler tarafından. Evet. Sayının giderek arttığını söyleyebilirim ama elimde, elim yani Türkiye'de bununla ilgili bir veri ne yazık ki yok yani tarım evet. sayımı olmadığı için e, yapılmadığı için. E, ben de hani e, on, yani çok bir şey söylemem çok doğru olmaz şu an. Evet, ben de gözlemlerinizi sormuştum zaten. E, peki Akroba e, neden başladı, nasıl devam ediyor? E, Agrobuy aslında şöyle bir işletmeyen yani Türkiye tarımının dönüşümünü de anlamak açısından da bence önemli bir işletme, bir norm işletme ben olarak ifade ediyorum. Yani Türkiye tarımının nasıl, ne ne, ne yönü gittiği ile ilgili biz düşündüğümüz, örnek aldığımızda bu işletme bir norm olarak ele alınabilir. Çünkü yoğun monokültür yani sadece domates üretiliyor. Yani bir takım başka daha kısmi faaliyetler yürütmekle beraber. Zaman zaman değişiyor bu. Ee, yoğun ilaç kullanımına e, tek tip ürün monokültüre dayalı, yoğun emek sömürüsüne dayalı e, bir bir tür hani kompleks şeklinde icra edilen e, işte e, işçilerin e, topluca getirilip bir fabrika gibi içeride çalıştırılıp e, mobbing ya maruz kalıp e, kötü çalışma koşullarına maruz kalıp sonra köylerine geri gittiği bir tip e, işletme. E, tarım Türkiye'de buraya doğru evriliyor. Yani ihracat odaklı bunu söylemek lazım. E, bu bugünün meselesi de değil. Yani hani e, mevzu şirket de zaten 20 sene 20 seneyi aşkın süredir faaliyet yürütüyor bu bölgede. E, Türkiye tarımı da 20 seneyi aşkın süredir e, buraya doğru evriliyor. Yani ihracat odaklı, monokültür, köylü tarımından tamamen uzaklaşılan, Yani yerli tohumun kullanıldığı, ilaç kullanılmayan işte bitkisel ve hayvansal üretiminin içişi olduğu bir modelden e, bu tarz sanayi tipi bir, bir e, modele doğru geçiş ve bu e, esasında beslenmek iyi değil, kar etmeyi amaçlayan bir tarımsal model. E, ve bu işletmenin tam karşısında e, bugün Dikili'ye e, Dikili bağlı tarıma dayalı e, organizasyon bölgesi kuruluyor, inşa ediliyor. Yani bir dağı düzlüyorlar. Bu dağı düzleyerek e, orada bir Büyük bir kompleks kuracaklar. Ee, orası yoğun, e, işte ilaç kullanımı, gizli kullanımına, monokültüre dayalı bir tarım kompleksi olacak. Ko Koşlukta hocamın, devasa bir alan. E, burası e, ihracat odaklı olacak. E, burada patronlar çok büyük paralar kazanacaklar. E, e, yüksek sayıda işçi istihdam edilecek. E, böyle bir tahayyülün e, önemli bir örneği. Mevzu bahis işletme. Şimdi bizim iş kolumuza giriyor ve biz e, Şubat ayından beri burada bir üyelik faaliyeti sürdürüyoruz. E, yani e, yavaş, sakin ve e, emin adımlarla ilerlemek istediğimiz bir süreci e, ne yazık ki Ağustos ayında e, işverenin e, sendikal faaliyeti tespit etmesi ile e, aslında e, açığa çıkıyor buradaki örgütlenmemiz ve e, İşveren de e, buna cevap olarak e, önce bir sonra iki temel e, üyemizi içten e, atmak suretiyle e, buradaki sen, burada bir işi kıymına başlamış oldu. E, temel motivasyon yani şey 34 gündür sürüyor buradaki mücadelemiz ve biz şunu net bir şekilde gör, gördük. Yani burada işte 10 sene, 12 sene, 16 sene, 18 senedir çalışan yani iş arkadaşlarımız var. İşten atılmış olanlar arasını söylüyorum. E, bu arkadaşlarımızın e, per, herhangi bir performans sorunu yok, verimlilik sorunu yok, İşletmenin en iyi işçileri, en deneyimli işçileri. Ama sendikayı olduktan iki gün sonra, üç gün sonra, beş gün sonra, yani tespit edilme durumuna bağlı olarak işten atıldılar ve işte birine birisine performans gerekçe gösterildi, birine verimlilik gerekçe gösterildi. E, bu işten atılma noktasında e, işte bu bahsettiğim üç arkadaşın arkadaş işten atıldıktan hemen sonra işletmedeki iki tane beyaz yakayı daha işten atıyor işveren. Başka bir gerekçeyle işten atıyor. Bilim sendikamızla yaran gibi alakaları yok. Ve meseleyi birbirine karıştırıyor. işçi arkadaşlar da yani işletme içindeki işçi arkadaşlar da bu yani işten atma hikayesinin başlamasına karşı bir eylemlilik gerçekleştiriyorlar. Yani içeride bir sürü sorun var. Siz bu sorunları çözmek yerine işten atmalara giriştiniz. Bir de bir söylenti var. Yani işte 100-150 kişinin daha işten atılacağına dair Ağustos sonunda sonu itibariyle söylüyorum. Böyle bir söylenti var. Bunun da biraz önünü almak için. Böyle bir eylemlilik süreci var. Süreci ne giriyorlar. Bu da işten çıkıldığında, hani şimdi servislerle girip geldikleri için, işten çıkıldığında toplu olarak bekledikleri bir anda gerçekleşiyor. İşveren bu eylemi de gerekçe göstererek 30'dan fazla işi daha işten çıkardı. Biz de bizimle birlikte mücadele etmek isteyen, haklarını savunmak isteyen işçi arkadaşlarla beraber bu sürece karşı hem muhatap arıyoruz. Bizi neden işten attınız, yani biz biliyoruz sendika sebeple attınız ama bu anayasa olarak suç. Ee, bunu yapmayın. Hani e, Geri dönmek isteyenleri işe alın. E, i̇şten çıkardığınız arkadaşları kod 46 ile gerekçe gösterdiniz. E, bunu düzeltin. Bir de tazminatları vereceğinizi söylediniz. E, hemen verin. Yani Bir dava, bir arabozuluk süreciyle e, bizi uğraştırmayın. E, burada çok ciddi emekler var. Yani bu işletmeyi bu işletme yapan e, işçilerden bahsediyoruz. Yani bunu da hemen verin. Kesintisiz bir şekilde verin. Demek için e, 34 gündür e, işletme önünde mücadele halindeyiz. E, şunu e, tabii temel e, dayanağımız var. yani e, Bu ülkede e, iş davalarının e, çok uzun süreler e, aldığını, 3-5 sene, 5 sene yani tazminat hakkının e, bu kadar uzun sürelerde e, alındığını ve o süreçte işte, ülkenin mevcut ekonomik durumu ve enflasyon e, oranları itibariyle İşçilerin alacağı paranın o zaman pul olacağını da bildiğimiz için ya da arabuluculuk süreçlerinde işverenin e, çok komik rakamlar teklif ettiğini de gördüğümüz için e, böyle bir direnç süreci içerisindeyiz. Bu 34 gün bize şunu gösterdi: İşletmenin tek temel sorunu sendika. E, bu sendikanın yani biz, bizim olmamızın da e, şey açısından da önemi yok yani işçilerin örgütlenip Patron karşısına geçip kendi haklarını istemesiyle ilgili çok ciddi bir şeyleri var yani sorunları var. E, tabii bunun ismi sendika. E, Sendikayla büyük bir sorunları var. E, ve süreci e, sanki bir sendikal sebep değilmiş gibi göstermek için yoğun bir çabaları var. Bununla uğraşırken bir yandan da tabii sendikamıza yönelik e, ciddi bir manipülasyon ve karalama çabaları var. Sendikal faaliyete yönelik ciddi bir karalama çabaları var. İşte şöyle cümleler kurulabildi yani. Bizim işletmemizde sendikamız yok. Zaten sizin sendikanız olmaz. Yani siz patronsunuz. İşçi olan biziz. Bizim sendikamız olur. Gibi yani sendikanın ne olduğundan da aslında haber. Ben size yıllarca ekmek verdim. Siz ne olur nasıl olur bana karşı çıkarsınız gibi bir bakış açısıyla. Bir patron tavrı var karşımızda. E, Agroba büyük bir işletme. Yani e, bağlı olduğu grubun da feyi hani itibariyle meseleyi 5 e, dakikada çözebilir aslında. Yani çok büyük taleplerimiz yok. Yani i̇şçi arkadaşlarla oturduğumuz, belirlediğimiz talepler bunlar. Sendik olarak bir muhataplık talebi dahil e, istemiyoruz. Yani bizi muhatap almanıza gerek yok. Yeter ki bu arkadaşların sorunu çözünüz Diyoruz. Yani bizim tavrımız da bu şekilde e, ama e, ne yazık ki bu bahsettiğim e, patron e, tavrı bakış açısı henüz bir adım atılmasını e, mümkün kılmadı. Biz de e, sonuna kadar mücadele etmek için e, buradayız ve işletmenin evet. önündeyiz. E, dinleyicilerimiz açısından söyleyelim. E, Agrobuay'ın ürettiği ürünler aynı zamanda Aslan Beyti adı altında e, sanırım marketlerde satışa sunuluyor. Son evet. bir dakikamıza girdik. Ee, tarım işçili olup da sendikaya ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Ee, sosyal medya kanallarını aktif kullanıyoruz. Buradan e, bize ulaşılabilir. E, işte, e, tarım sendikası, e, Instagram hesabımız, e, Twitter hesabımız, tarım işleri sendikası. E, üyelik başvurularında bulunulduğunda oraya hızlıca dönüş yapıyoruz. Telefon açıyoruz. Bize telefon bırakıldığında. Ya da işte Twitter, Instagram, Facebook hesaplarımızda telefon numaramız var. Örgütlenme o zaman arkadaşlarımızın onlar aranabilir, bilgi alınabilir. Buralardan ulaşmak mümkün. Yeni bir sendikayız. Daha henüz şubelerimiz vesaire yok. Yani bir yayılmışlığımız yok. Ama önümüzdeki dönem hani Türkiye'nin tamamında bir üyelik ağı oluşturup her bir tarım her yerde yapıldığı için Türkiye'nin her yerinde olduğu için biz de Türkiye'nin her yerinde bir üyelik bir temsilcilik bir meclis örgütlenme şeklinde yaygınlaşmayı ve tüm emekçinin sorunları ile ilgili mücadeleyi büyütmeyi önümüze koymuş durumdayız. Eki katıldığınız için tekrar teşekkür ederim ee, Umut Bey. Çalışmalarınızda e, bakarlar, e, agroba de buradan e, destek temenlerimizi göndermiş olalım. Çok teşekkürler. Görüşte kadar bütün dinleyicilerimizi hoşça kalın diyorum.